1028 numaralı konu, Hazreti Ömer ve Muaz'ın iman meclislerine olan rağbetleri, Hz. Ömer bir veya iki arkadaşının elinden tutar ve, kalp da gidelim, imanımızı artıralım, der ve sonra bir kenara çekilerek Allah'ı zikrederlerdi.